Gel, yaklaştık. Iy, burada böcekler var. Ay bu ne? Kocaman kertenkele var burada. Ha, boyu değil. Bak bana. Ama ya da sen kertenkele misin ki? Kafan mı karıştı senin? Siz gençler konuşuyorsunuz çok. Aratıyorsunuz ihtiyar başıma. Neyse, anlat bana gençine nedir canın sıktır? Usta Yoda ben birisine meydan okudum ve o çok güçlü bir savaşçı. Hıh! <gülüyor> Savaşlar yapmaz insanı güçlü. Kendine olan inancıdır onu güçlü yapar. Güvenmelisin kendine Ceyno. Ancak o zaman yitirebilirsin. Ben hayrosu, sizi. Garip gelecek belki ama onu yok etmekte istemiyorum Usta Yoda. Güzlerini dinle. Kılavuzluk eder güç sana. Deneyeceğim Usta. Zor olacak ama deneyeceğim. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm, Lord Sidious. Kalk benim genç dostum. İçinde bir huzursuzluk olduğunu seziyorum. Yeni bir düşmanımız var usta. Bana meydan okuyabilecek kadar küstah biri. Benim huzuruma sadece bunu söylemek için çıkmış olamazsın. Söyleyeceğin daha fazla şey olduğunu hissediyorum. Evet, Lord'um. Her ne kadar canını susamış olsa da... Onu mağlup etsem dahi yine de bir şekilde kayıp vereceğimi düşünüyorum. Sen çok iyi Lord Pyros. O sana rakip olamaz. Üstelik bu gerekli bir kayıp. Haklısınız Lordum. Yapılması gerekeni yap. Sakın çekinme ve merhamet etme. Onun cansız bedenini huzurunuza getireceğim. Ya bu arada yoğurt gelirken akşama cacık yaparız. Ceyna Pyros Demek karşıma çıkma cesaretini gösterdin Biraz sonra ışın kılıcımı gırtlağına dayama cesaretini de göstereceğim Geçen seferki kadar acemiysen pek sanmıyorum Öyle deme bugün senin için bir onur kaynağı olmalı O neden? Çünkü bugün benimle bir efsaneyle dövüşecek Piss. Onurlandır beni Piss. Oops kılıcım. Peki, sen kazandın. Hadi bitir işimi. Yapamam. Çünkü, çünkü seni seviyorum Ceyna. Ben, ben de seni seviyorum Pyros. C'mon! C'mon! C'mon! C'mon! C'mon! Yalısavaşlar.com'un sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Star Wars podcast'i Galaksinin Sesinin 8. bölümüne yani Ekim ayı yayınına hoş geldiniz. Yayın arkadaşlarım Rebel Soul Valiant, Bayan Hırslı nam diğer Jaina ve bendeniz Dark Pyros. Bol aksiyon, entrika ve romantizmli bir girişin daha ardından tekrar sizlerleyiz. Pembe dizi gibiyiz vallahi her şey var. Ama ne kadar duygu çalkantısı varsa da hepsini sen katıyorsun. Bana kalsa şöyle bir ayda sakin huzurlu başlardı yayın. Yayının tuzu biberiyim ben işte. Üstelik kardeş çıktık bir de iyi mi? Ah canım süt kardeşim benim. Ne süt kardeşi ya? Sayın Jayna sizi ciddiyete davet ediyorum. Ne bu canım böyle? Tamam canım süt kardeşim. Şaban, bayram, ramazan sen, sen hangisiydin? Sende de bir tuhaflık var ama anlamadım ben. Neyse şimdi isterseniz vakit kaybetmeden haberlere geçelim. Bu ay gündemimizde ağırlıklı olarak oyun dünyasından ve yıldızhavaşları.com'dan haberler var. Galaksinin sesi başlıyor. Star Wars hayranları tarafından merakla beklenen ve 2009 yılında hazır olması planlanan televizyon dizisi hakkındaki bazı ipuçları serinin yapımcısı Rick McCallum tarafından açıklandı. Star Wars Insider dergisi için yapılan röportajda şu an Amerika ve Avrupa'da olmak üzere 200'den fazla yazar ile görüşüldü ve senaryonun hazırlık sürecinin 6 ay kadar süreceği belirtildi. Peki içerik hakkında bir gelişme var mı? Dizinin Revenge of the Sith gibi karanlık bir havaya sahip olacağı ve karakterlere odaklanacağı açıklandı. Ayrıca sene başında 13 ila 16 bölüm çekilmesi planlanıyor. Ek olarak Star Wars'un 3 boyutlu olarak gösterime girmesi konusunda da pozitif gelişmelerden bahsedildi röportajda. Doğrusu Türkiye'deki hayranlar arasında da bu dizinin içeriği hakkında pek çok dilek ve fikir paylaşımı oluyor. Bu konuya bu aki dergimizde de yer verildi ancak derginin detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz daha hem Türkiye'den hem de oyun dünyasından sınıflandırabileceğimiz bir haber var. Hepimizi adeta sabır taşına çeviren Jedi Akademi genişleme paketi Knights of the Force için 2 May'ın başında gerçekleştirilen SEBIT fuarında bir tanıtım düzenlendi. Oyunun geliştiricisi Osman Günyaz'dan gelen ilk haberlere göre tanıtım son derece iyi geçmiş. Evet, önceki GameX fuarında karşılaşılan hataların giderildiği belirtiliyor. Ayrıca bu kez oyunun single player modu da oynanmış. Tahminimce tanıtıma ilişkin video görüntüleri kısa bir süre sonra internette yer alacaktır. Bunun için sitemizi takip edebilirsiniz. Oyun dünyasından devam edelim. Son zamanların belki de en heyecan verici gelişmesi Force Unleashed oyunuyla ilgili. Birkaç ay önce Wii'de ışın kılıcı kullanabilmemize olanak talayacak bir oyundan söz etmiştik hatırlıyor musun? Evet. Hatta o zaman da sana meydan okumuştum. Eh artık muradına ereceksin. Çünkü Force Unleashed'in Nintendo Wii'ye çıkacağı kesinleşti. Chrome Studios tarafından hazırlanan bu versiyonunda nunchuck kumandasını güçü kullanmak için V kumandasını ise ışın kılıcı olarak kullanabileceğiz. Ayrıca oyunun karşılıklı duale modu da bulunacak. Sakatlanmalara karşı kas gevşetici, yara bandı falan bulundurmak lazım evde. Sakatlanmalar bir tarafa force push yapayım derken kumandayı ekranı fırlatanları hayal ediyorum da o daha fena bir durum olurdu. Fors anlış demişken oyunun yapım aşamalarıyla ilgili bir video yayınlandı geçtiğimiz günlerde ve az da olsa oyunun konusuyla ilgili bazı ipuçları edindik. Belli olmuş mu gizli çırak kim olduğu? Gizli çırağımızın kimliği hakkında henüz bir bilgi yok fakat en azından neye benzediğini görmüş olduk. Oyunun içeriğiyle ilgili başka bir özellikle hayranlar arasında sıkça tartışılan Luke Dark Side'a geçse nasıl olurdu sorusuna dolaylı olarak cevap verecek olması. Zira gizli çırak bildiğiniz üzere Darth Vader'ın öğrencisi tahminlerin aksine genişletilmiş evrenden bilinen bir karakter çıkmayacak bence ama göreceğiz hadi. Genişletilmiş evreni dendiğin iyi oldu çünkü çizgi roman serisi Legacy'nin son sayısında epey ilginç bir olay meydana geldi. Darth Krayt'ın aslında Aşaretet olduğu ortaya çıkmıştı. Onu zaten biliyoruz. Evet ve son sayıda Aşaretet'in anlattığı bir hikaye hayranları epey heyecanlandırdı. Bu hikayeye göre kendisinin karanlık tarafa geçmesine sebep olan kişi Obi-Wan Kenobi'ymiş. Tamam gerisini anlatma bari kendimiz okuyalım da tadı kaçmasın. Peki tamam ama unutmayın Legacy Gacy sayı 16 ve Türkçe hali sitemizde bulunuyor. Çizgi romanlardan bir haber de ben vereyim. Dark Horse yeni bir seriye başlayacağının haberini verdi. Vector adındaki bu seriyi ilginç kılan özelliği ise Legacy ve Knights of the Old Republic çizgi roman serilerine geçişler yapacak olması. Hmm, ne gibi geçişler? Yani bu serinin karakterleri ayrıca Kotor ve Legacy serilerinin bazı sayılarında da yer alacak. Zamanda yolculuk mu edecekler peki? Bence bu çok saçma. O konu şu an belirsiz gibi ama yayınlanan bir kapakta aynı kare içinde Luke, Vader, Zane Carrick ve Kate Skywalker bulunuyor ve bu da şimdiden tartışmalara yol açtı. Aslında böyle bir bağlantı kurma fikri ilginç ve heyecan verici ama umalım ki bunu saçma bir şekilde yapmasınlar. Genişletilmiş evrenden vereceğimiz son haber ise Essential Guide serisinin son kitabı ile ilgili. The Essential Atlas adını taşıyan bu kitap galaksiyi bir ucundan diğerine politik geçmişleriyle birlikte anlatacak ve yaklaşık 70 gezegen hakkında detaylı bilgi verecek. Kitabın çıkış tarihi ise Haziran 2008. İyi artık benden kaçarken bol bol faydalanırsın bu kitaptan. Saklanacak köşe ararsın. Ben kaçmam ki. Savaşırım. Hmm ben yavaş öğrenirim diyorsun. Anakin de böyle demişti de sonra koluna veda etmişti. Hatırlıyorsun değil mi? Ama sonra Anakin kolunun hesabını iki el ve bir kafa keserek görmüştü. Sen de onu hatırlıyorsun değil mi? Eee... <gülüyor> neyse. Şimdi e, koleksiyon dünyasından haberlerle devam ediyoruz. Haa değiştir konuyu değiştir. Hasbro Boy 5. seri figürlerinin detaylı resimlerini yayınladı. Genişletilmiş evrenden olan bu figürler arasında Knights of the Old Republic serisinden Darth Malak, Darth Revan ki bence çok güzel olmuş. Clone Wars serisinden yarı çıplak Anakin, Clone Wars serisinden kaybak üzerindeki Yoda, yine Clone Wars'tan Itori Jedi, Roron Kobop ve Grievous'un cyborg olmadan önceki hali var. Bu ay haberini vereceğimiz son yeni ürün Gentle Giant'tan. Aa bu kadar mı yani? E bu aralar bir durgunluk var gibi. Diğer firmalar başka yeni ürün duyurmadılar. Gentle Giant'ın çıkaracağı iki ürün var. Bunlardan ilki birebir boyutlarda Prenses Leia heykeli, yalnız animated olduğunu belirtelim. Tüh be! Diğer ürün ise Spider Bike'lı Maul heykeli. Çıkış tarihi ve fiyatı şu an için bilinmeyen heykelin önemli bir özelliği Spider Bike'ın havada asılı duruyor olması. Yani zeminle temas etmiyor. Ne olmuş ki sen de zeminle temas etmiyorsun. Aklım bir karış havada. Evet, aşmışım ben. Öyle görünüyor ki burnun da bir karış havada. E öyle sanki. Sen sevgili Pinokyo burnunu başka sokmadan önce bu ayki fanart ve fan hikayesi yorumlarını almak üzere şimdi mikrofonu Rebosol'a çeviriyoruz. Söz sende Rebosol. Teşekkürler Pyros. Bu ayki gündemin dolu olduğunu fark ettim. O yüzden... Dilerseniz hemen bu ayın eserlerini incelemeye geçelim ve başlangıcı da Epinoks'un çizimleriyle yapalım. Çizimleri arasında dikkatimi çeken Darth Maul ve Anakin'in renkli kalemlerle olan çalışmalarına öncelikle değineceğim. Yüz ifadelemelerine baktığımda çok kötü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten bu iki çalışmanın kayda değer olması yoğunlukla uğraşılmış taramalar. Özellikle Anakin Skywalker'ın renklendirmesi çok emek dolu ve göze hoş geliyor. Bunların dışında bir diğer çarpıcı ve en iyisi diyebileceğim tek çalışması olan eseri ise kısa saçlı ve gür uzun sakallı Obi-Wan Kenobi portresi. Bu çizimdeki ışığı yakalama ve buna bağlı olarak gölgelendirme çok başarılı zaten. Resim sanatında ışık ve gölgeyi yakalayabilmek ve bunu doğru kullanıp fole ve kağıda yansıtabilmek temel yeteneğin göstergesidir. Genel çizimdeki zayıflık ne yazık ki Obi-Wan çalışmasında da mevcut ve ana iki kusur var yüzle ilgili diyebileceğim. İlki yüz fazla oransız ve uzun. Diğer önemli kusursa sol gözün konumunun yüzün içerisinde sağ göze göre olması gerekenler fazla aşağıda kalmış olması ve dolayısıyla perspektif doğru değil. Epinoks arkadaşımız yüz ifadelemeleri konusunda kendini zorlarsa daha çekici eserler yaratabilir gerçekten. Sıkı bir çizim yeteneğine sahip çünkü. Bu ay fan hikayesini inceleyeceğimiz kişi ise Robert. Yaşayanlara Çağrı adlı hikayesinde Robert sadece bir yıldız savaşları hikayesi anlatmakla kalmamış. Çünkü bu hikayeyi ilginç kılan şey aslında kendisinin de bir zamanlar üyesi olduğu Jedi Akademi Klanının eserin konumu oluşturuyor olması. İlk bölümün giriş kısmını çok iyi buldum. Psikolojik tahlil, derinlemesini bir şekilde ve usta bir yazar gibi sorgulayıcı bir biçimde rüya kabus şeklindeki iki zıt içerikli, soyut kavram üzerine inşa edilmiş ve sağlam bir giriş görüyorumdur bu yüzden. Yavın sabahı ilerleyen kısımda da yine sorgulayıcı içsel sorularla okuyucuyu sıkmıyor ve tetikleyici bir unsur haline geliyor. Daha da ilerlediğimizde zıt ve bütün parça ilişkilerinin kullanıldığını görüyoruz. ayrıca Bunların dışında birbirine yakın kavramlar da var. Hikayeyi başarılı kılan en önemli şeylerse kısa ve öz cümleler kullanılması ve bunların doğa tasviri ve psikolojik tahillerle özenli bir şekilde birleştirilmesi. Hikayenin ikinci ve üçüncü bölümlerinde ise fazla diyaloğa boğulmuş bir durum söz konusu. Bunlar da gözüme batan iki olumsuz yanı eselim. Kendini geliştirdikçe Robert arkadaşımızın daha iyi. Bölümler yazacağını umuyorum, devamını bekliyorum. Şimdi söz tekrar sizde. Şu dergi olayının durumu nedir anlat artık. Türkiye'nin Intergalactic Star Wars dergisi Yıldız Savaşları ikinci sayısı ile siz bu yayını dinlediğiniz sırada online olacak. Önceki sayımıza kıyasla bu ay daha dolu bir içerik okuyucuları bekliyor. Derginin editörü Exerkun'dan aldığımız bilgiye göre bu sayı 100 sayfayı geçecekmiş. Hmm, okumayan kaçırır diyorsun. E ee, ne de olsa Türkiye'nin Tek Star Wars dergisi. Bunun haricinde görüyorum ki yurt dışındaki yandaşlarımıza bir yenisi daha eklenmiş. Evet, Belçika'nın resmi Star Wars topluluğu TK421 sitesi de artık Yıldız komun müttefikleri arasında yer alıyor. Avrupa'ya iyice açıldık bakıyorum. Önce Avrupa, ondan sonra da tüm dünya. Ha ha ha ha. neyse şaka şaka. Ama formumuzda artık yabancı hayranları görürseniz şaşırmayın. Ama araya İngilizce konuşmalar karışmayacak mı? Onu da düşündük. Forumu açtığımız yeni bir bölüm var. Outlander Club isimli bu bölüm yabancı ziyaretçilere özel ve sadece İngilizce konuşulacak. E ben de yeri gelmişken podcast yayınımızı İngilizce olarak da hazırladığımızın haberini vereyim. Geçen ay yayınladığımız deneme bölümü yabancı hayranlar tarafından epey beğeni gördü. Ve hatta geçen ay röportaj yaptığımız Return of the Jedi oyuncularından Gerald Holm bile çok beğendiğini dile getirdi. Tabi bu versiyon orijinalinden daha kısa oluyor ancak yine de dinlemek isteyen olursa podcast sayfalarımızda bu versiyonun download linkini bulabilirler. Ben de en sona en önemli haberi bıraktım. Yıldızsavaşları.com üyeleri yeni bir toplantıda tekrar bir araya gelecekler. Ama bu biraz daha farklı olacak. İstanbul Üniversitesi FRP Kulübü'nün her yıl düzenlediği IKON FRP Konvention'a bu sene biz de katılıyoruz. Üstelik bir panel düzenleyerek. Star Wars'un geleceği hakkında yapılacak bu konuşmaya sizleri de bekliyoruz efendim. Bu arada FRAP Konversiyon'u ışın kılıçlarını tozlu raflardan indirmenin tam yeri ve zamanıdır. Tarih 27 Ekim, yer İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Saat ise çok yakında duyurulacak. Ne oldu? Daldın gittin. Bu ayın kapanışında ne yaramazlık yapsam diye düşünüyorum. Bir kere de yaramazlık yapmasan, ne bileyim prenses gibi falan olsan, usludursan, he? ha. Ben zaten asil bir prensesim. Gizli saklı yaramazlık yapan sensin. Ben mi? Yok canım. Prensesinin önünde diz çok şövalye. Bak bu sarayı görüyor musun? Bu benim sarayım işte. Ne sarayı ya? Sız. Muhafızlar, nöbetçiler, yakalayın. Götürün bunu. Ceyna <gülüyor> delirdi. Ceyna bak bu mikrofon ne güzel değil mi? Al hadi oyna. Ver şu mikrofonu, ben yapacağım kapanışı. Tamam ya, ne kızıyorsun? Sevgili dinleyenler, Ekim ayı yayınımızın da sonuna gelirken sizlerle olan birlikteliğimiz sona eriyor. Önümüzdeki ay, yani Kasım ayının muhtemelen soğuk ve yağmurlu geçecek havasında yayınımızı sürdüreceğiz. O zaman görüşünceye dek... Ben Rebel Valiant. Ben Dart Pyros. Ve ben Jaina, Kasım ayında tekrar görüşmek üzere. Güç sizin olsun. Delia...